Bürde Kasidesi Değeri büyüktür sana verilen rütbelerin, kavranması zordur bahşedilen nimetlerin. Ey Müslümanlar bize müjdeler olsun ki Cenabı Allah bize yıkılmayacak bir din lütfetti. Allah çağırınca bizi kulluğa davet edeni, o en aziz Nebidir diye ümmetlerin en saygını olduk biz. 8. Bölüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellimin cihadı hakkında Düşmanların kalbine korku salar onun peygamberlik alametleri Aslan sesinin kendi halinde otlayan koyunları ürküttüğü gibi Her gazvede düşmanlarına karşı savaştı Ta ki onlar çengeldeki et gibi oluncaya kadar Müşrikler öyle istemişlerdi ki kaçıp kurtulmayı Kartal ve akbabaların yakaladığı leşlere gıpta ettiler Günler geldi geçti de düşmanlar onların sayısını bilemedi. Gelip geçmedikçe haram ayların geceleri. Din, düşmanların sahasına giren bir misafir gibiydi. Bütün taraftarlarıyla onların etlerini yemek istedi. İdare etti küheylanlar üzerinde bir asker denizini. Dalga dalga ok atan kahramanların teşkil ettiği. Hakkın rızası için Hakka koşan yiğitler, küfrü kökünden sökmek için hücum ederler. Nihayet o kahramanlara kavuştu İslam dini, uzak kalmalarının ardından akrabalarına. Hayırlı baba ve kocalar sayesinde düşmanlardan korunmuştur, İslam milleti ne yetim kalmış ne de duğlu olmuştur. Sanki dağlar gibidirler savaşlıklarına sor onları, her savaşta neler çektiler onların elinden. Huneyne, Bedre ve Uhud'a sor. O devirler onlara vebadan daha beterdir. Onlar, düşmanın sarkan saçlarıyla siyahlaşmış ense köküne inen ve beyaz kılıçları kırmızıya boyanarak kalkanlardır. Onlardır hat oklarıyla yazı yazan mücahitler. Bırakmamıştır kalemleri düşman vücutlarında noktasız yer. Silahla kuşandıklarında simaları farklıdır Gülün palamut ağacından farklı olduğu gibidirler. Zafer rüzgarları sana onların kokularını sunar. Her mücahidi kılıfından çıkmamış çiçek sanırsın. Onlar atlarının sırtında tepelerdeki sağlam ağaçlar gibi, kolanların sıkı bağlanmasından değildir bu azimli olmalarından. Ödleri koptu kafirlerin, mücahitlerin yiğitliğinden ayır edemez oldular kuzuyla kurdu birbirinden. Kimin Resulullah olursa yardımcısı, aslan bile korkar ondan ormanda karşılaştı. Göremezsin onun yardımıyla bir dostu ki zafer kazanmayan ve hezimete uğramamış tek bir düşman. Peygamber ümmetini dinin sağlam sığınağına yerleştirdi, yavrularıyla ormana indiği gibi aslanların.